Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Kardeşlerim, Müslümanların aralarında riayet ettiklerinde onları birbirine yakınlaştıracak, sevdirecek, birbirlerine karşı muhabbetin oluşmasını sağlayacak, aralarındaki insani ve İslami bağı kuvvetlendirecek olan davranışlardan biri de Müslümanların kendi çevrelerinde maddi ve manevi şekilde muhtaçlık hissettiklerinde birbirlerine her türlü hayırlı yardımda bulunmalarıdır. Yani İslam kardeşliğinin tesis edilmesi hususunda Müslümanların birbirlerine karşı yardımcı olmaları Allah Celle Şanuhu ve Rasulü tarafından sallallahu aleyhi ve sellem emredilmiştir. Bugün biz burada, bu dersimizde Müslümanların aralarında Kur'an ve sünnet ışığında borç alıp verme adabından bahsedeceğiz. Hani daha önceki derslerimizde demiştik ya, Müslümanları birbirlerine kaynaştıracak, aralarında muhabbeti, ülfeti, dostluğu pekiştirecek davranışlardan bahsedeceğiz işte o davranışlardan birisi de borç alıp verme durumu ki bu durum Kur'an ve sünnetin ışığında icra ve ifa edildiğinde Müslümanlar ne yapacaklar? Birbirlerine karşı duyarlı olacaklar ama bakalım borç veren, borç alan ve üçüncü şahısların davranışları nasıl olmalı? Ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın ömürlerine, nehilerine göstermiş olduğu şartlara uygun olarak borç alınıp verilirse o zaman ancak Müslümanların aralarında ne olacak? Muhabbet bağları, kardeşlik bağları oluşacak. Saygı, sevgi husule gelecek ve Müslümanlar birbirlerine ne yapacaklar? Sarılacaklar. Bakalım ne gibi davranmamız lazım? Allah Sübhanehu ve Teala bütün insanları birbirlerine muhtaç vaziyette yaratmıştır. Her insan elinden geldiği kadar diğer insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını normal şartlar altında ve usulüne uygun şekilde gidermekle görevlidir. Bununla beraber İslam'ın Müslümanlar arasında birbirlerine yüklediği maddi ve manevi sorumluluklar vardır. Bu yükümlülükler gereği bu yükümlülükler gereği gibi yerine getirildiğinde Müslümanlar arasında refah, mutluluk, saygı, sevgi, huzur birbirlerine önem verme ve birbirleriyle ilgilenme duyguları pekişecektir. <gülüyor> Rabbimiz Azze ve Celle bu hususta Müslümanların birbirleri aralarında meşru şekilde yardımlaşmalarını emretmektedir. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Altyazı suresi ikinci ayette Allah Azze ve Celle iyilik ve takva yani Allah'tan saygı ile korkup kötülüklerden sakınmak hususunda yardımlaşın. Günahla haklara tecavüz üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkup azze ve celle kötülüklerden her türlü haksız tecavüzden <gülüyor> sakının. Şüphesiz ki Allah celle şanihu çok şiddetli ceza verendir. Allah azze ve celle böyle buyuruyor. <gülüyor> bugün insanlar arasında yardımlaşma denilince ilk önce birbirlerinin ihtiyaçlarını giderecek şekilde borç alıp verme olayı anlaşılmaktadır. İslam bu şekilde yardımlaşmayı emredip onaylamış ama onu başıboş bir şekilde bırakmamış. Yani isteyen istediği gibi yardım etsin istediği gibi davransın dememiş. Borç verecek ve borç alacak olan kişilerin riayet etmeleri gereken durumları bir takım şartlara bağlamıştır. Borç verecek olan kişinin uyması gereken şartlardan bazıları şunlardır. Kardeşler bunları iyi dinleyelim çünkü bu borç alıp verme durumu Müslümanların arasında her daim cereyan eden bir husus bunu bilmeyip uygulamadığımız zamanda başımıza türlü türlü musibetler açıyor ve bugün Müslümanlar arasında kardeşlik bağlarını zedeleyici en büyük durum oluyor birbirleri aralarında borç alıp veriyorlar Allah Azze ve Celle'nin emrini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bu borç alıp vermede hayatlarına tatbik etmedikleri için sonra birbirlerine ne kadar düşman oluyorlar biz burada düşman olunacak olan meselelerin önünü kesmek için ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin emrini, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetini borç alıp verme hususundaki incelikleri bugün anlatmaya çalışıyoruz ki şeytan borç alıp verme meselesi hususunda aramıza ayrıcalık ne yapmasın? Sokmasın, sokamasın. Evet, kardeşler bu hususlar, bu şartlar Allah Azze ve Celle tarafından laf olsun diye ne yapılmamıştır? Konulmamıştır. Uyulmadığı takdirde insanın başına iş açacak durumların kardeşler arasında anlaşmazlığa sebebiyet verecek, bunun yani borç vermenin buz ve ayrılığa, kin ve nefrete dönüşmemesi için ortaya konulan, Rabbani ve nebevi usuller ve kaideler vardır. Bunlara uyarsak kesinlikle işlerini yapacak tıkdığında yürüyecek. Ama ne zaman bunları ihlal edersek o zaman başımıza çeşitli meseleler gelecek. Kimsenin hoşlanmadığı durumlar oluşacak. Ve Müslümanlar birbirlerinden ayrılmış olacaklar. Birbirlerinden nefret edecekler. Birbirlerine maddi ve manevi yardım ellerini uzatmayacaklar. Ne zaman? Burada zikredecek olduğumuz meseleler uygulanmadığı durumda. Evet. Allah Azze ve borç hususunda bizlere emrettiği ilk mesele borcun yazılması durumudur. Bu Usut Arabımız Celle Şanuhu Bakara Suresi 282. ayette Mealen şöyle buyuruyor. Arapçasını okumuyorum. Ne için? Çünkü bu ayet Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti. 15 satır. Kamil bir sayfa. Bunun hem Arapçasını okusam hem Türkçesini okusam bayağı zaman şey edecek, gidecek. Zaten Arapçasını okuduğumuzda kimse ondan anlamayacak. Türkçesini ne yapalım? Okuyalım ki herkes bir şey anlasın vakitte geçmesin. Zaten hutbe nedir? Hutbe, karşıdaki kişiye bir şeyler anlatmak, onu bilgi sahibi yapmak demek. Sen sabahtan akşama kadar Arapça konuşsan, konuşabilirim size aynı bu anlattıklarımı Arapça da anlatabilirim. Ama kimse bir şey anlamaz. Onun için ne yapıyorum? Ayetlerin metnini okumuyorum. Evet Allah Azze ve Celle El-Bakara Suresi 282. ayeti Kerime'de hala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah bize hıtap ediyor. Ne zaman belli bir vade ile borç verir veya alırsanız bunu yazıyla tespit ediniz. Demek yazmak Allah'ın emri ne için daha, önceki, daha sonraki zamanlarda? İşte ben bu kadar vermiştim, ben bu kadar almıştım, şu zamanda ödeyecektim, bu zamanda ödeyecektin. Deyip ne olmasın? Kargaşaya sebebiyet vermesin. Söz uçar, yazı kalır demiş atalar. Evet. Bu yazıcı, <gülüyor> yani katip, bugün noter. Biz aramızda da yapabiliriz yazıyı yazarız ama resmiyet olmadığı için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Demek ki Müslümanlar ne yapacaklar? İşlerini sağlam tutacaklar. Ne olursa olsun işlerini resmiyete bağlayıp noter huzurunda yapacaklar ki birileri İslam'a muhalif bir durum arz ettiğinde ne yapsın? Resmi şekilde zarara girmesin, zarara Uğramasın, uğratmasın. Evet, bu noter adil ve tarafsız olarak onu kaydetsin. Allah buyuruyor Azze ve Celle. Ayetin burasında noterlik müessesesinin İslam'da caiz olduğuna işaret vardır. Müslümanlar işlerini teminat altına almak için resmiyete dökmek zorundadırlar her şeylerini. Böyle bir davranış zamanımızda vazgeçilmez duruma gelmiştir. Çünkü adama bakıyorsun bal mumu gibi Müslüman ama maddi menfaatler çatıştığında ne oluyor? Adam şeytana dönüyor. Almadım ben diyor yahut da Efendime söyleyeyim zaten o kafirdi diyor onun diyor canı diyor kanı diyor helal bana diyor senin paranın üstüne yatıyor. İşte Allah Azze ve Celle resmiyette sana kafir diyemiyor. Senin hakkını yiyemiyor. Ama tutar da bir yazı çizi resmi evrak olmazsa sen şapa oturuyorsun. Allah azze ve celle işte şapa yavutta efendime söyleyeyim kuru taşa oturmaman için ne yapıyor? Emre diyor. Kim ki Allah'ın emrine muhalif davranıyor, Allah'a yemin olsun bu muhalefetinden dolayı zarara uğruyor. Evet. Ayet devam ediyor. Hiçbir yazıcı Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmayı reddetmesin, ihmal etmesin. En ince meseleler dahi ne yapın? Kaydedin buyuruyor Allah. Öylece olduğu gibi yazsın. Borçlanan kaydettirsin. Bak ne yapıyor? Borç veren ve borçlanan ikisi aynı şekilde yazıyor. E ben yazdım. Sen o zaman diyeceksin ki, hayır sen kendin yazdın aynı zamanda. İkimiz aynı anda yazarsak ne alıcı ne verici ne yapamaz meseleyi inkar edemez çünkü senin imzan orada ötekinin imzası da senin elindeki evrakta olacak evet Rabbına karşı sorumluluğun bilincinde olsun ve taahhüdünden hiçbir şey eksiltmesin işini en güzel şekilde icra etsin hiçbir şeyi eksit yazmasın Subhanallah. Allah subhanahu ve teala hem dini cihette hem de Örfi cihette, sosyal cihette bizim zarara uğramamızı istemiyor. Yol gösteriyor, emrediyor, tavsiyede bulunuyor. Ne ala onu tutarsak, onu tutmazsak başımız belaya giriyor. Evet, eğer ayete kerime devam ediyor yine. Eğer borç altına girenin akli veya bedeni bir zaafı varsa veya kendisi... Kaydettirecek durumda değilse kendisini yapamıyor yapamıyor adam gidemiyor onun menfaatini kollamakla görevli olan kimse onu adil bir şekilde kaydettirsin mesela bu ne olabilir e, buluğa ermemiş bir çocuğun malından borç vermek de olabilir çocuğa zarar vermemek şartıyla kastıyla ne yaparsın? Vesayeti sende olan bir çocuğun malından da başka birine borç verebilirsin. Onun namına da borç alabilirsin. Evet, içinizde iki erkeği şahit tutunuz Allah buyuruyor Azze ve Celle. İki erkek bulamazsanız kabul edeceğiniz kimselerden bir erkek, iki kadın şahit tutunuz ki Onlardan biri hata yaparsa, diğeri onu hatırlatabilsin, hatırlatsın. Neden şimdi Allah Azze ve Celle şahidi söyledi? Her yerden noter bulamazsın ki daha da ne yapmak lazım? Borç alma icap etti. İslam bakın kardeşler, o kadar ince meseleleri bize ne yapmış, bildirmiş ki şehrin içinde de geçerli İslam'ın emirleri, daha başında yaşayan kimseler için de geçerli. Daha da adam çoban otlatıyor, hayvan otlatıyor çoban ama bir borç alması lazım oldu. Ne yapabilir? Diğer çobanları şahit olarak tutabilir. Orada arayacak hali yok. Noter gelsin bakalım hadi git noteri getir de sana 500 lira borç vereyim. Olacak iş değildir. Evet. Şahitler çağrıldıklarında şahitlik yapmayı reddetmesinler. Borç alan, borç veren şahitler. Bak Allah azze ve celle Müslümanların hepsine ne yapıyor? Vazifeler yüklüyor. Şahit olan kimse de, aa bu benim teyzemin oluyor? Öteki efendime söyleyeyim zaten benim babama küfretmişti, dedesiyle dedem kavga etmişti deyip de ne yapmasın? Haksızlık yapmasın buyuruyor Allah. Şahit olduysa adaleti icra edecek, ihsas edecek. Eğer onu kızdığından dolayı Şahitlik yapmayacaksa kab İlkten kabul etmeyecek Sahtekarlık yapmayacak evet. Büyük olsun Küçük olsun her anlaşma maddesini Vade tarihiyle Birlikte yazmaya üşenmeyiniz Allah böyle buyur Azze ve Yani anlaşma yaptığınızda Vade tarihini de ne yapın Yazın Çünkü sen dersin efendime söyleyeyim 3 ay sonra vereceğim Adam ne yaptı? 6 aya kadar yazmadıysa 6 aya kadar uzattı. Kardeşim sen bana verdin ne zaman ödersen öde dedin. Der dilin kemiği yok çünkü sağa da dolanıyor dil, sola da dolanıyor. Ama yazıyla 3 ay sonra bugün verilmiş tarih var, borcu verildiği gün. 3 ay sonra ödenecek diye. Eğer kenar kayıt koyulduysa adam isterse desin ki, sen bana efendime söyleyeyim, istediğin zaman öde dedin. Bak kardeşim, kayıt var burada. Evet, bu Allah Azze ve Celle'nin nazarına daha adil, kanıtlanma açısından daha güvenilir ve sizi şüpheye düşürmekten alıkoymakta daha uygun olanıdır. şüphe mahalle olmayacak yaptığınız işlerde. <gülüyor> ama eğer birbirinize doğrudan doğruya devredeceğiniz hazır mallar ile ilgili ise yaptığınız durum ne de ha, onu yazmamanızda bir mahsur yok elden ele alıp takas yapıyorsanız elden ele veriyorsanız bunu çetmekte nakit. Nakit. nakit oluyorsa kaydetmekte bir ne yok ee, mahsur yok kaydetmemekte bir mahsur yok Birbirinizle alışveriş yapacağınız zaman bir şahit bulundurunuz. Ancak ne yazıcı ne de şahit bir zarara uğramasın. Yani sadece alıcılar vericiler değil yazıcıya da ne yapmayın töhmet etmeyin. Şahitleri de töhmet altında bırakmayın. Yani Allah Azze ve Celle bak herkesin hakkını ne yapıyor koruyor. Ama... Allah'ın Azze ve Celle emirleri ve nehileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde uygulanırsa, kendi kafana göre yaparsan yahut da eksik yaparsan, hani buradakini yaptın ama eksik yaptın, o zaman da yine ne yapmıyor? Burnun beladan çıkmıyor. evet Eğer onlara zarar verici bir iş yaparsanız, borç verenler ve borç alanlar, Unutmayınız ki bu sizin için günahkarca bir davranış olacaktır. Dünyada kurtarırsınız kendinizi ama ahirette Allah Azze ve Celle'nin elinden ne yapamazsınız? Kaçamazsınız. Allah bak ne yapıyor Azze ve Celle? Hem maddi hem manevi şekilde ablukaya alıyor seni. İstediğin şekilde davranamazsın İslam'da. Yolda yürürken bile istediğin şekilde davranamıyorsun sağ şeritten gitmek mecburiyetindesin sol şeritten gelmek mecburiyetindesin benim arabam 2015 model diye sol şeride gidebiliyor musun? gidemiyorsun ne olursan o paşa padişah da olsan konulan trafik gaidelerine uymak mecburiyetindesin hele hele Müslümanım diyorsan Allah'ın koyduğu şeriat gaidesine ne yapacaksın? uyacaksın ki Müslüman olduğun ortaya çıksın evet Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz. Çünkü sizi eğiten nasıl davranacağınızı size öğreten Allah'tır. Celle şanuhu. Ve Allah Azze ve Celle her şeyin tüm bilgisine sahiptir. Allah her şeyin tüm bilgisine sahip. Sen hiçbir şeyin tüm bilgisine sahip değilsin. Eğer Allah Azze ve Celle'nin sana emrettiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sana şerh ettiğini Anlar, en iyi şekilde anlar. Hayatına tatbik edersen ne dünyada, ne ahirette ne yapmazsın, zarara uğramazsın. Evet. Kardeşlerim, yukarıdaki ayette dikkat edilecek hususlar altı çizilerek belirtilmiştir. Adeta bu ayetin emirleri, nehileri unutulmamak için ezberlenilmeli. Hele hele bunu ticaret yapanlar, tüccarlar ne yapması lazım? Unutmaması lazım. Kardeşlerim, bu ayete biz müdayene ayeti diyoruz. Müdayene. Ne demek? Borç alıp verme ayeti. Bu ayet, Kur'an'ın en uzun ayetidir ve uzunluğu tam bir sayfadır ve 15 satırdır. Kur'an-ı Kerim'in ee, en büyük ayeti kerimesi demek ki bu ayetle borç veren ve alanın riayet edeceği hususlar belirlenmiştir bunlara uymak Müslümanlar tarafından zaruridir borç veren ileriki durumlarda zamanın geçmesiyle unutmak veya herhangi bir şeyle zarara uğramasın diye uğratılmasın diye önceden önlem almakla yükümlü kılınmıştır o da verdiği borcu miktarıyla, ödenecek zamanıyla, şahitleriyle tespit etmektir. Şimdi borç alan kimsenin takınacağı tavırlara gelecek olursak ne yaptık şimdi? Borç veren kendini sağlama aldı. Ama bunun yanında borç alan kimsenin de ne yapması lazım? Rihayet etmesi gereken, göz önünde bulundurması gereken bazı hususlar var. Onlar neymiş onu? Ee, konuşacak olursak ilk önce borç alan kimse ödemek niyetiyle borç isteyecek ve alacaktır. Bu hususta Ebu Hurayra radıyallahu anhüden rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor kim ödemek arzusu ile insanların mallarını alır ise borç alırsa Allah Azze ve Celle onun borcunu ona bedel eda eder. Yani kolaylıkla ödeme imkanı yaratır. Ödemesine vesileler oluşturur. Demek ki ne yapmak lazımmış? Borç isterken gerçekten muhtaç olduğu için ister. Ama Allah için onu borç veren kimseye vadesinde ödeme niyetiyle alması lazım. Evet adamın ihlaslı şekilde aldığı ya sahtekar olarak onun bunun borcunu onun bunun malını alıp da üstüne yapmak için isterse bakalım o zamanlar gelecekmiş borç isteyen adamın başına. Kim de telaf etmek, ödemeyip inkar etmek, üstüne yatmak niyetiyle halkın mallarını alırsa Allah Subhanahu ve Taala onu o borç alıp ödemeyeni telaf eder. Nasıl telaf eder? <gülüyor> yani onu rezil duruma düşürür, insanlar arasında şerefi kalmaz, bir daha da kimse ona yardım elini uzatmaz. Bukhari hadisi bu. İstikraz iki de Yine bu konuda borcunu ödemek niyetiyle borç almak isteyenin yardımcısının Allah olacağı bildirilmiştir Celle Şanuhi. İmran <gülüyor> radıyallahu Huzeyfa, Meymune radıyallahu anha Validemiz hakkında insanların ihtiyaçlarını Karşılamak için O fazlaca borca giriyordu Denilmiş Hazreti Meymune Resulullah aleyhissalatü vesselamın eşlerinden Anamız çok cömert Birileri geliyor ey anamız benim şu ihtiyacım var Diyor elinde avucunda bir şey yok Hazreti Meymune gidiyor Sen diyor biraz otur gidiyor başkalarından borç alıyor gelip onun ihtiyacını görüyor ama bunun yanında bak ne oluyor ailesi bu meselede ona müdahale edip onu bu hususta ayıpladılar dediler ki bu ne? Sen isteyeceğin kadar gitsin o adam istesin yani bırak bu kadar cömert olma o adam sana ödemeyince ödeyemeyince sen ne yapıyorsun? ödemek mecburiyetinde kalıyorsun radıyallahu Her şöyle cevap verdi borç almayı bırakmayacağım İnsanlara yardım etmek kastıyla başka birilerinden borç alıp ihtiyacı olanlara vermeye devam edeceğim ben dostum ve can yoldaşım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim bakın Peygamber aleyhissalatü selamın eşi ne yapıyor Resulullah aleyhissalatü duyduğunu hiç ezip düzmüyor olduğu gibi hayatına tatbik ediyor işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine tutunmak bu kadar önemli evet bir borçla borçlanan bir kimsenin Resulullah buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam şimdi ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince haşa bak kella bu Allah daha önce bilmiyor da sonradan öğreniyor manası değil senin kalplerini kalplerinden geçeni Allah Celle şanühu biliyor ya işte senin bu şekilde davrandığını Allah azze ve celle görünce bilince senin niyetini bilince onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder. Yani ona ödeme imkanı sağlayacak durumlar yaratır. O da borcunu bu şekilde ödemiş olur. Bu hadis Nesai ve İbn Mace'de bulunan bir rivayet. Demek ki Allah azze ve celle kişinin ihlasına göre ne yapıyor? Almış olduğu borcu kolaylıkla ödemesini sağlayacak meseleler halk ediyor. O şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Yeter ki sen niyetini halis bağla. Allah'a tevekkül et. O şekilde isteyeceğini iste. Şimdi, insanlara iyilik yapma hususundaki nasıl takdim edecek olursak, borç verenni söyledik. Borç alacak olanın riayet edeceği durumları söyledik. Üçüncü şahıslar şimdi, borç alan kimseye nasıl yardım ederler? Borçlu kimseye, borcunu ödemekte ona kolaylık olsun diye zekat ve sadaka verilir. Rabbimiz Azze ve Celle, bunu bize Tevbe Suresi 60. ayeti i Kerime'de ne yapmıştır? Bildirmiştir. Sadakalar yani zekatlar İnnemes sadakatulil fekereyvel mesakin diye Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara yalnız kardeşler bakın bu zekat toplayan memurlara e, ibaresi bazı kimseler tarafından yanlış anlaşılıyor. Yani şeriat devleti eğer bir kimseyi zekat toplayıp da gelip beytül male o zekatları intikal ettirmesi için birisini vazifelendirirse o kimseye zekat verilir. Zekatı adam onun şahsına değil devletin beytül maline vermiş olur. Adam şimdi ne diyor zekat toplayan memurlara yani memura veriyor o mal memurun oluyor öyle dava yok. Allah için Celle Şanuhu vazifelendiriliyor şeriat devletinin başındaki halife tarafından emir tarafından o kimseye sen onu teslim ediyorsun ta ki devletin hazinesine götürsün diye buradaki vel avilina aleyha lafzından kasıt bu yoksa verdiğin zekat o adamın oluyor manasına değil Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetini satın almaya çalışan kölelere, bizim meselemiz geldi şimdi, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere yolcuya mahsustur. Sekiz sınıf. Allah Azze ve Celle pek iyi bilendir, Allah Subhanahu ve Teala hikmet sahibidir. Evet, kardeşlerim biz fakir olan kardeşlerimize ne yaparız? Zekatlarımızı, sadakalarımızı ve mali yardımlarımızı ver, veririz, verebiliriz. Ta ki o ne yapsın? Kolaylıkla borcunu ödemiş olsun. Yine meşru sebepler dahilinde borcunu ödeme zorluğu çeken kişilere müsamaha göstermek de Rabbimizin emridir. Nasıl müsamaha göstereceğiz? Allah Azze ve Celle onu da ne yapmış? Bize açıklamış. El-Bakara suresi. 280. ayeti i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer o borçlu darlık içinde ise geniş bir zamana kadar ona mühlet verir. Evet yazdın çizdin bir seneydi senin müddetin ama adam geldi dedi ki vallahi elimde hiçbir şey yok çalışıyorum çabalıyorum ama Allah'ın hikmeti bu. Allah beni ne yapıyor şimdi? İmtihan ediyor. Ödemek istiyorum Rabbim şahit ama ödeyemiyorum senden biraz daha müddet istiyorum böyle geldiğinde Allah ne buyuruyor azze ve celle buna diyor müddet verin yok kitabet yaptık yazı yazdık bir sene sonra ödeyecektin canını çıkarırım öldürürüm seni kızını elinden alırım adam öyle diyor şimdi borcunu ödeyemezsen diyor kızını verirsin bana diyor borcunu diyor veremezsen diyor Evine diyor ne yaparım? İpotek koydururum. Allahu Ekber. <gülüyor> la havle ve la kuvvet illa Başımıza gelen meseleler bunlar. Musibet bunlar. Kardeşlerim. Darlık bilindiği gibi paranın olmaması ya da meşru bir mazeret nedeniyle kişinin durumunun sıkışık olması borcunu ödeyememesi demek. Darlık bu. Unutmayalım ki zor durumda olanlara kolaylık göstermenin fazileti ve ecri hem Allah katında hem de insanlar katında çok büyüktür. Kolaylık göstermenin en güzeli ve en büyüğü de tamamen veya cüz'i bir miktarda verdiği borcu geri almaktan feragat etmektir. Biz elhamdülillah başkaları gibi değiliz. Ne söylersek söyleyelim muhakkak Kur'an'dan bir ayete mota mot, muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir pasaja mota mot, ne yapmamız lazım? İşaret etmemiz lazım. Evet, evet, bu hususta yine Rabbimiz Celle ve Ala Bakara Suresi 280. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Alacağınızı ona sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Alacağınızı ona sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Ama kardeşler şu şekilde değil. Bu da yanlış anlaşılıyor. Adam borç veriyor adam efendime söyleyeyim selamun selam. batakçı birisi vermiyor bizim konuştuğumuz Allah için borç aldı Allah için ödemek istedi ama imkanı yok şimdi anlatacağım mevzu yine ayrı bir boyut adam batakçı parayı kaptırdın alamıyorsun kitabet de yok Senet sepet de yok. Ne diyorsun? Allah belasını versin. Zekatım olsun, sadakam olsun. Yok ya. Zekatım olsun, sadakam olsun. O parayı adam sana verseydi, zekat olarak verecek miydin ona o parayı? Vermeyecektim. O paradan ümit kestiğin için sadakam olsun diyorsun. Zaten vermiyor. Ümitin kalmadı da onun için. Ne yapıyorsun? O adama sadakam olsun, zekatım olsun, olsun. Böyle zekat sadakaya saysan bu olmaz. Ama adam fukara geldi dedi ki vallahi yok elimde Allah şahit istiyorum sana vermek ama Allah beni yoklukla imtihan ediyor halini hatırını sordu söyledi sen de ne yaptın dedin ki vallahi bu sana sadakam olsun vazgeçtim ananın ak sütü gibi helal olsun dedin ha bu olur çünkü senin alacağını adam okay. inkar etmiyor öteki inkar ediyor ötekini alamıyorsun da Def ne yaptım, sadakana zekatına sahiptim. Zekat zekat olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. olmaz. Sadak olur. Sada, sadaka olur, zekat olmaz. Ancak şöyle zekat olur. Bunun haberi olmadan başka bir arkadaşla sen ne yaparsın anlaşırsın. Sen zekatını verirsin bu adama, senden alacaklı ya. Sana borçlu ya, alacaklısın ondan. Sen verirsin. Öteki arkadaş da der ki bak eline para geçti. Kalk şimdi elinde para varken adamın borcunu öde. Derse bu şekilde sen kendi elindeki parayı ona verirsen o da ödemiş olursa bu şekilde ne yaparsın? Adamı borcundan kurtarmış olursun. Yok hocam dedi ne de önce. Alamıyor borcunu. Adam da iyi niyetli. Pandemi de sadaka mı olsun diyor sana para. Bu olmaz. Sadaka Selamünaleyküm. Dedin ya düzde. Sadaka olur mu? Olur dedi. Şimdi adam ne yapıyor? İyi niyetle ödemiyor? İyi niyetle ödemiyor. Sadaka olur. Veren durum iyi. Sadaka sadaka ol. Ama bu zekat yerine ne yapmaz? Geçmez. Ancak sadaka zekat yerine geçebilmez için şu şekilde olması lazım. Sen verirsin adamın eline parayı. 3. üçüncü, üçüncü şahıs da e tabii alacağın kişiye vereceksin adamı yoldan geçen adam'a vermeyeceksin. Aracı almadın Üçüncü şahıs olacak diyecek ki bak eline para geçti. Sen parasızlıktan dolayı veremiyordun adamın e, borcunu. Şimdi eline para geçti. Kalk adamın ne yap borcunu öde? Adam aldı mı parayı geçirdi mi eline para onun oldu mu? Ha bu adam tutar ne yapar? Borcunu öder. Bak ne ne yapmış olur? Borcunu bu şekilde ödemiş olur. Anladın mı? Aracıyı şat mı olacak? Size mı? sen alacaklı mı bulacak aracıyı? Hayır, alacaklı değil. üçüncü bir şahıs. Herhangi bir şahıs. Şart mı? Kendin istesen, olur, tamam. kendin istesen olur tamam. Istesen. Ama Ver, şimdi verdim parayı. Adam ne yaptı? Aldı, gitti. Hı -hı. Sen de utandın söyleyemedin. Verdin. bu zekatımdır. Eğer adam Aynı sana sonra... para aldı ama şöyle dersen olmaz. Ben bu zekat sana vereceğim. Hayır, sen sen tekrar verdin zekatını Hı. ve bak şimdi para ne olur ver bakayım borcunu. Böyle olur. Ama adam bilecek ki bu para benim. Tamam bilecek. He. Alışveriş bitecek sonra sonra ondan sonra borcun. Ondan sonra sen ona dersen kardeşim bak Allah seni ne yaptı zenginleştirdi. Bana borcun vardı. Şimdi ver. Ver. Adam verirse borcu ödenmiş olur. Vermezse gene yok sen zekatını vermiş oldun yine onun borcu yine ne yapar? Kalır, kalır, onun kalır, üzerinde kalır. Zor olur. Zor vermezse borcu. Zor olur öldürürsün o zaman vurursun ya da bir tane şey tutarsın katil tutarsın öldürürsün 50 lira için neyse evet kardeşler bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin kullarına kolaylık gösterenler yarın ahirette Allah Azze ve Celle'yi kendileri için kolaylık gösterici olarak bulacaklardır bununla beraber Zengin olup da kendisinden borç alan kimselerin borçlarını toptan silmek, kişileri Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı ve günahların affedilmesine sebebiyet verecek amellerden de sayılmıştır. Vazgeçersin Allah için, zenginsin çünkü vazgeçersin. O da ne yapar? Seni Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir rivayette, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Bizden önce yaşayan ümmetlerden bir ümmet arasında bir tüccarı halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetkarlarına onun borcundan vazgeçi verin. Böylece Allah Teâlâ Şanuhu bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarım. Allah'ın da. Bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarım derdi. Allah Teccelalhu onun günahlarından vazgeçti öldükten sonra. Ve onu bu iyi davranışından dolayı bağışladı. Buhari, Müslim ve Nesai'deki bir hadis bu. <gülüyor> Demek ki ödeyemeyen fukara'nın vereceği borçtan feragat etmek, onu bağışlamak, almaktan vazgeçmek ne yapıyormuş? günahlara kefaret oluyormuş yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir diğer rivayette Resulullah aleyhissalatü buyurdu ki bir adamın nafile çok çok ibadeti ve hayırlı bir ameli yoktu ancak halka borç verir ve borcunu toplayan vazifelisine kolay ödeyebileceklerden yani zenginlemiş olanlardan al zor ödeyenlerden fakirlerden de alma vazgeç ola ki Allah da Celle Şanuhu <gülüyor> bizim günahlarımızdan vazgeçer derdi Allah Azze ve Celle de bunun üzerine haydi ben de senin günahlarından vazgeçtim seni affettim buyurdu Bukhari Müslim ve Nesaide olan bir rivayet Subhanallah, borç veriyorsun sevaba giriyorsun Arkadaşının kalbini kazanıyorsun. Borçtan elin zengin olduğu, geniş olduğu için vazgeçiyorsun. Arkadaşın razı oluyor, seviniyor. Bir de Rabul Alemin seni affediyor. Allah Azze ve Celle yaklaşıyorsun. Ebu Katar'da radıyallahu anhü'den anlatılan, onun anlattığı bir e, olay var. Ebu Katar'da bunu kendisi anlatıyor radıyallahu Anhu. Bir gün Verdiği borçları toplamak üzere Ebu Katade bir adamı ne yapıyor? Arıyor. Adam borç ödeyecek durumda olmadığı için Ebu Katade'yi radıyallahu anh'u görünce ne yapıyor? Kaçıyor. Ebu Katade adamı arıyor. Ebu Katade'nin de ihtiyacı var. Yani çok zengin olan milyar milyarder sahabelerden değil. Adamı tutuyor, yakalıyor. Ama adam diyor ki Allah'a yemin olsun dardayım bunun üzerine bu Katade radıyallahu anh'a diyor ki Allah'a yemin eder misin diyor gerçekten darda olduğuna evet diyor vallahi dardayım Ebu Katade bak ne diyor subhanallah işte duyduğuyla amel etmek öğ öğrendiğiyle amel etmek diye buna deniyor kardeşler sahabe-i kiram çok allame oldukları için sahabe olmadılar Geceleyin bütün ibadetle taatla geçirdikleri için sahabe olmadılar. Onlar sahabe oldular, bu baş gözleriyle Resulullah'ı gördüler. Onun küçücük bir ricasını dahi emir telakki edip hayatlarına tatbik ettikleri için sahabe oldular. Sahabe arasında bin sayısını bilmeyen vardı, bin sayısını bilmiyordu. Ama o bilmemek onları ne yapmadı düşürmedi. Bak sahabe deyince radiyallahu taala anhum ecmain diyos. Allah onlardan razı olsun cümlesinden razı olsun. Ehlü sünnet sahabenin hiçbirini ne yapmaz? İnkar etmez. Hepsini baştacı yapar. Kim ki sahabe ikramı laf söylüyorsa o adam ehli sünnet değildir bunu da bilin. Evet. Ebu Katada radiyallahu anhu devam ediyor. Adam ne dedi? Gerçekten ödeyemeyecek misin? Darda mısın? Vallahi ödeyemeyeceğim. Bak ne diyor o zaman. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kim Allah Azze ve Celle'nin kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın. Nefes aldırsın derken suni nefes yaptırsın manasına değil. Ona ödeme de kolaylık tanısın demek. Yani tamamen alacağını versin dediğini işittim. Subhanallah. Bu da Müslim rivayeti. Sen vazgeçiyorsun hakkından, Allah da hakkından vazgeçiyor. Ama ne zaman? Senin vazgeçmen şekliyle. Şimdi, kişi borcuna sadık ama ödeyemiyorsa, ödemede zorlanıyorsa, üçüncü şahıs Müslümanların takınacağı tavır da yani üçüncü Müslümanlar var. Onların takınacağı tavrı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bizzat ne yapıyor? Örnek olarak gösteriyor. Ayşe radıyallahu anhâ validemizden gelen bir rivayet bu. Hazreti Ayşe'nin evinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gürültü duyuyor. O gün Hazreti Ayşe'nin yanında kalması gerekiyormuş. Sehim ondaymış. Kapıda bir gürültü diyor. duydu. Çıkıp baktığında... İki kişi münakaşa ediyor mescitte. Birisi ödeyeceksin. Sen aldın, söz verdin. Ödeyeceksin, ödemen lazım. Benim de paraya ihtiyacım var. Diyor. Ötekisi de diyor ki vallahi ödemeye kudretim yok. Ödeyeceğim ama ödemeye muktedir değilim deyip ne yapıyorlar? Münakaşa ediyorlar. Parayı alan adam diyor ki Biraz diyor indirim yap, yahut da diyor müddet tanı. Demek ki adamı bayağı kızdırmış, canı burnuna gelmiş. Vallahi diyor istediğini kabul etmeyeceğim, diyor yapmam. Böyle deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen onların yanına gidiyor. Diyor ki kim? Hayır yapmamak üzere Allah'a yemin etti aranızda. Hayır yapmamak üzere aranızda kim yemin etti? Yemin eden adam. Resulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yalan söyleyemiyor adam. Ne diyor? Ben diyor yemin ettim diyor ya Resulullah. Ve bu davranışıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bu davranışından hoşnut olmadığını anlamış olmalı ki akabinde borç indirimiyle Müddeti uzatıp merhametli davranmadan hangisini dilerse dilesin onun olsun teklifini kabul ettim ya Rasulullah diyor. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki müminin arasını bulmak için anında müdahale ediyor. Kim diyor hayır yapmamak için yemin etti söz söyledi adam benim deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tepkisinden adam onun yapmış olduğu işten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hoşnut olmadığını anlayınca diyor ki ister diyor aldığım paradan biraz diyor tahfif yapayım iskonto yapayım isterse diyor müddeti diyor uzatayım hangisine diyor razı olduğu onu seçtiyse diyor onu kabul edeceğim önceki diyor sözümden döndüm Bukhari ve Müslim'in bir rivayeti bu başka bir rivayette de subhanallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Eliyle işaret ediyor. Bakın şimdi elime şadet parmağını uzatıyor ve baş parmağını şadet parmağının ortasına koyup şu şekilde bir hareket yapıyor. Şöyle. Yani yarısından vazgeç. İr, i̇ndirim yap diye işaret ediyor. Bunda bir başka sahabe-i kiram ne yapıyor? Bize rivayet ediyor. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Böyle bir hareket yapmış. O hareketten sonra gelmiş, söylemiş olduğumuz e, olayı cereyan ettirmiş. Bunu gören alacaklı da buna razı oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretini gördü ya, razı oluyor. Evet ya Resulallah, yarısından vazgeçtim diyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ey falan kalk diyor borcunun geri kalanını öde. Bakın şimdi borç veren var, borç alan var ikisinin anlaşmamazlığını çözecek olan üçüncü bir şahıs Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? İskonto yap biraz kes hakkından feragat et öteki adam da diyor ki tamam hakkından feragat ettim. Gene ne yapmıyor? Bırakmıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam alacaklının hakkını da ne yapıyor? Savunuyor. Ey diyor falanca kalk diyor sen şimdi ne yaptın? Alacak olduğunu aldın, geri kalan borcu öde. Evet, işte böyle arayı bulma ve ödemede kolaylık sağlayıcı davranışlarda bulunmak, alacaklıları merhamete teşvik etmek, borçlulardan da borcu hafifletmek üzere yapılan girişimler Müslümanları birbirine sevdirir, yakınlaştırır ve aralarında tesanüdü sağlar. Bunun yanında borcu olana da borcunu zamanında eksiksiz ve karış tarafı zararı sokmadan ödemediğinde de tehditler verilmiştir. Kime? Borç alıp zamanında ödemeyen kişilere de ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Alacaklıyı koruma babında onun da kalbine korku salıyor. Onlardan bazılarını zikredecek olursak o da şudur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayet bu. Borcunu ödeyebilecek durumda olan zenginleşmiş kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Zulmün yeri de neresidir kardeşler? Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin azabı da ateştir. Biriniz <gülüyor> bir zengine havale olunursa havaleyi kabul etsin. Ne demek bu? Yani kendisi borcunu ödeyemiyor. Ama borcu ödeyecek olduğunu tahmin ettiği bir başka dostu var. Ya ben ödeye ödeyemiyorum ama bu benim arkadaşım, bu benim borcumu öder. Git ondan o parayı tahsil et. Derse diyor bunu kabul etsin. Ama şimdi gönderilen adamın da bu borcu tamam ben üstüme alıyorum demesi kabul etmesi lazım. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir cenaze oluyor. Bunun diyor bir kimseye borcu var mı? Diyorlar ya Resulallah şu kadar iki dirhem borcu var bana. Adam ne yapıyor? Söylüyor. Ben bundan alacaklıyım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> borçlu gitmesinler ve borç veren kişinin hakkı zayi olmasın diye diyor ki gidin arkadaşınızın diyor namazını kıldırın. Borçlunun namazını Resulullah Aleyhisselam kıldırmıyor. Korkma olsun diye, zecr olsun diye. Ebû Katâ da radıyallahu anh diyor ki ya Resulullah o adamın diyor borcunu ben ödemeyi diyor ne yaptım? Üzerime aldım. Sen diyor kardeşimiz diyor namazını kıldır. Resulullah Aleyhisselam da gelip o adamın namazını kıldırıyor. Borç almak gerçekten insanın yüzünü yere düşürüyor Allah Azze ve Celle borç aldığı halde aldığı borcu en iyi şekilde ödeyenlerden eylesin evet bu da Bukhari Müslim ve İmam Mali'nin muvattasında bulabileceğimiz bir hadis radıyallahu anhü'den gelen bir başka rivayette de Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor aldığı borcu ödeyecek durumda iken zenginlemiş olan kimsenin borcunu savsaklaması zamanında ödememesi Haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar. Borcunu ödeyecek duruma gelmiş ama sav saklıyor. Haysiyetini ihlal edecek durumlara kendisini sokar ve cezalan cezalandırılmayı da ne yapar hak eder. Abdullah ibn Mubarak der ki şimdi bu hadisi ne yapıyor? Abdullah ibn Mubarak şerh ediyor. Irzını helal eder. Kendisine kaba davranılır demektir. Yani ona tecavüz olunur manasına değil. Bak ırzını helal eder demek. Kendisine kaba davranılır manasınadır. Cezalandırılması da hapsedilmesidir. Bak bugün ne yapıyorlar? Borcunu ödemeyen kişiyi hapsediyorlar. Demek burada küçücük bir yerde... Ee, şeriata paralellik arz eden bir durumları var yani bugünkü kanun bu kadar evet bu da Ebu Davud İbn-i Mace e, ve Nesa'yı bulabileceğimiz bir hadis şimdi kardeşler <gülüyor> bu hususta bir hikaye anlatılıyor o hikayeyi de ne yapayım ee, size anlatayım ondan sonra birkaç dakikamız var İnşallah bitirelim şimdi adamın birisi ne kadar olmuş evet. adamın birisi ne yapıyor kendinden borç isteyen kişileri eli boş çevirmiyor borç veriyor adamın birisi borç almış fakat herhangi bir sebeple borç aldığı kişinin borcunu ödememiş yazıldığı halde çizildiği halde zamanı belli ödenecek durum belli ama ödememiş Aradan epey bir zaman geçmiş. Borç alan kimse hacca niyetlenmiş. Bunun öncesi de borç veren kimse onun <gülüyor> borcunu ödemediğinden dolayı yemin etmiş. Bundan sonra demiş kimseye ne yapmayacağım borç vermeyeceğim. Neden? Alıyorlar ödemiyorlar. E ben başkaları için mi çalışıyorum? Ben birisine borç verdim Bana öderse tekrar borç veririm Tekrar geriye alırım Tekrar borç veririm O aldığım O verdiğim parayı döndürürüm Ne yaparım sevabıma sevap eklerim Biz insanız Verdiği para dönmediği için Yemin etmiş Dan Bundan sonra demiş gelene ne yapmayacağım İyilik yapmayacağım borç vermeyeceğim Adam epey zaman geçiyor Harca niyetleniyor geliyor borç aldığı Kişiye Diyor kusura bakma işte ben hacca niyelendim hakkını bana helal et ben hacca gidiyorum borç veren adam şöyle diyor sen ilk önce Ahmet'e gideceksin Muhammed'e gideceksin Ali abiye gideceksin falan Cefeşman 40 kişi sayıyor bunlara diyor gideceksin bunlar diyor haklarını sana diyor helal edecekler bunlardan diyor helallik isteyeceksin. Çünkü diyor bu adamlar geldiler ben biliyordum gerçekten muhtaçtılar. Ama senin yaptığın kötülükten dolayı bunlar da aynı şekilde senin gibi davranacaklar. Aldığın aldığı parayı ödemeyecekler. Ümidiyle onlara ne yapmadım? Borç para vermedim. Git bu kırk kişi hakkını sana ödesin. Ondan sonra gel ben hakkımı ödeyeceğim. Böyle olmasın. Yani gerçekten eğer biz aldığımızı vermezsek kardeşlerimiz ne yapar ya benim can dostum bana kazık attı aldığını ödemedi bu adamı daha dün tanıdım niye buna para vereyim niye borç vereyim niye onun üstündeki acziyeti çözeyim der ne yapar borç vermeme durumuna gelir. Buna da sebebiyet kim olur? İlk defa borcu alan kimse. Evet kardeşlerim. Kur'an ve sünnetin insanlığa faydalar sunabilmesi için toplumun vazgeçilmez olan bu iki esası hayat nizamı olarak kabul edip bir hakkın uygulamaya koymaları şarttır. Kur'an hidayet rehberi, Kur'an hidayet rehberi. Dinlersen Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi olur. Kur'an-ı Kerim'i nefsine tatbik edersen hidayet rehberi olur. Kur'an-ı Kerim sosyal nizamda hakim olursa hidayet rehberi olur. Kur'an-ı Kerim terekte duruyor. Dört parmak toz olmuş, üstü açmamışsın, okumamışsın, hayatına tatbik etmemişsin. Nasıl hidayet rehber olacak Kur'an-ı Kerim sana? Senin için dalalete götürücü olur. Çünkü ne yaptın? Kur'an-ı Kerim'i tersledin. Kur'an'ın emrini, nehyini tutmadın. Tutarsan hidayetine vesile olur. Evet, Müslümanların aralarında tesamüdün, kardeşliğin, dostluğun, sevgi ve saygının oluşabilmesi ve devamı kişilerin bu iki esasa sahiplenmeleri ve onu hayatlarına adapte etmeleri neticesinde olacaktır. Yukarıdaki ayetler ve hadisler göz önünde bulundurulup borç alıp vermedeki davranışlarımıza ayar verdiğimizde hiç kimse bundan zarar görmeyecektir. Bu prensiplere uyulmadığında da herkes kendi çıkarına çalıştığında ise ortada ne kardeşlik, ne sevgi, ne de kaynaşma kalmayacaktır. Borç alıp verme meselesinde her iki taraf İslam'daki yükümlülüklerin yükümlülüklerinin bilincinde olarak davrandıklarında işler tıkırında yürüyecek. Müslümanlar arasında merhamet, sevgi, kaynaşma ve muhabbet duyguları doruk noktasına ulaşacaktır. Ne zaman ki ilahi, nebevi, insani ve hakkani duygular önemsenmeyerek çiğnenirse, o anda da ortalıkta kim, hakaret, ayrılık, nifak, düşmanlık, haset ve sevgisizlik, Yardımlaşma duygularının dumura uğraması Halleri hakim olup Kol yizecektir Buna sebep de Fukara borç istediğinde Yardım elini uzatmayan Zenginle Aldığı borcu zamanında Ödemeyen savsaklayan Fakir sebep olacaktır Zengin vazifesini bilecek Borç verecek Allah için Fakir vazifesini bilecek Zamanında ödeyecek Böyle durumlarda İslam kardeşliğinden bahsetmek imkansızlaşacaktır. Zengin yardım etmezse, fakir aldığın üstüne yatar vermezse, İslam kardeşliği diye bir şey kalmayacak. Vermeyecek adam. <gülüyor> Rabbu Mazze ve Celle, bu hususlara riayet ederek İslam kardeşliğimizi teessüs edenlerden eylesin. Nefsimize, şeytana ve şeytan kimsallı olanlara uyarak İslam kardeşliğimizi zedeleyenlerden olmaktan bizi muhafaza buyursun. Ve sallallahu ala Nebi Muhammede mualla alihi ahiru Rabbi'l Ve ve ve